Euzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina Men yehdi-llahu fela ve men yudlil fela hadi Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh emma ba'd. 121. hal tercümesi Salim el Eftas. Bukhari, Ebu Davud ve Nesai, Saduk, Meşhur, Mürce'i, i̇bn İbn -i dedi ki, Muğdal rivayetlerde tek kaldı. Zehebi bu kadar söylüyor. Salim bin Aclan el-Eftas el-Cezeri, Ebu Muhammed el-Harrani, 132 senesinde öldürülmüştür. Harran'da öldürülmüştür. Bukhari'de iki hadisi vardır. Hakim dedi ki Bukhari Kitabut tıpta ve şehadatta onunla hucet getirerek rivayette bulunmuştur. Said bin Cübeyr'den, Ez Zühri'den, İbn Ömer'in azadlısı Nafi'den, Hani bin Kays'tan, Ebu Ubeyde bin Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Amr bin Mürre, o ahranıydı. Ee, Abdullah bin Amr bin Mürre de denilmiştir. Yani Amr bin Mürre'den değil de onun oğlu olan Abdullah bin Amr bin Mürre'den rivayette bulunan da söylenmiştir. Yine İsrail'den, Essevri'den, Leis'den, Mervan bin Şuca'dan kendi oğlu Estağfurullah bunlar ondan rivayette bulunanlar kendi oğlu Ömer bin Salim ve başkaları ondan rivayette bulmuşlardır. i̇bn Hacer dedi ki, Ahmet, İcli, İbn-i Nesai, Darekutni ve başkaları onu sıkasaydılar. Ebu Hatim, Saduk dedi, Nakiyyül Hadis, yani rivayet konusunda e temiz, seçkin idi dedi. Ve Mürce idi diyor Ebu Hatim. el -e dedi ki, İrca konusunda tartışırdı. Ona davetçiydi. Hadis konusunda da sağlam olduğuna delalet eden bir lafız kullanıyor. Ve fil hadis mütemasik diye. Yani hadisin sağlamlığına delalet eden bir lafız. Cübze Cani'den. İbn-i hakkında aşırı giderek şöyle diyor. idi, haberleri değiştirirdi. Lafızlarda değişiklik yapardı manasında. E, sikalardan mudal rivayetleri de tek kaldı. E, kötü bir işle itham edildi ve öldürüldü diyor. Hedyus de i̇bn Hacer böyle aktarıyor bütün bu kavulleri. Sonra i̇bn Hacer, i̇bn İbba'nın bu sözünü reddederek yani bu kötü bir itamdan dolayı öldürülen kişinin İmam İbrahim olduğunu söylüyor. Haberleri değiştirmesine gelince, bu da reddedilir. İmamlar onu tevsik etmişlerdir diyor İbn Hacer. Ve diyor ki son cümle olarak İbn Hacer. İbn-i diyor, böyle iddia ediyor ama yani onun böyle değiştirilmiş veya e, problemi olan tek bir hadisini bile örnek gösterememiştir diyor. Evet, netice olarak i̇bn Hacer'in dediği gibi bu sikadır fakat irca, mürcelikle suçlanmıştır. E, bidatini teyit eden konularda o hüccet olmaz yani mürciyeliği destekleyen bir vafız getirirse, metin getirirse o zaman hucret olmaz. Onun dışında sıkadır. Zehebi'ye bu durum açık olmadığından sadece e, yani İbn-i açıkladığı durum açık olmadığı için Zehebi'ye sadece İbn-i onun hakkında eleştirisini nakletmeye yetinmiş ve bu yüzden onun hakkında Sıka demiyor, Saduk diyor. Yani burada meşhur Saduk diyor. Sadece bazıları onu Sika gördü diye naklediyor Zehebi. Mizan ve Muğni'de Ahmet onu Sika gördü diyor. Yine Kaşif'te de öyle. Yani burada biz i̇bn Hacer'in daha geniş bilgiyle bu rahabeyi değerlendirdiğini görüyoruz. Yani mücerreliyi destekleyici bir metin söz konusu değilse bu hiç kalır. Evet. 122 Salim bin Nuh el Attar. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai rivayette bulunmuşlar. Yunus bin Ubeyd'den rivayette bulunmuştur. Hasenül Hadis diyor Zehebi. Ebu Hatim ve başkaları onunla hüccet getirilmez dediler. İbn-i dedi ki, neyse bir şey. dar onda bir şey vardı. Yani bir tereddüt var, bir sıkıntı var. Dedi diyor Zehebi. Evet. Salim bin Nuh bin Ebi Ata El Basri. El Attar. Ebu Ebu Said. 200'lü yıllardan sonra vefat etmiş. Said bin İyas el İbni Avun'dan, İbni Cüreç'den, İbni Ebi Arube'den ve başkalarından rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Ahmet bin Hambel Ömer bin Ali, Kuteybe, Bundar, Ukbe bin Mukrim ve başkaları rivayet etmişler. Aleyküm selamlarım. Ebu Züra onda sakınca yok, saduk sika diyor. Ahmet bin Ambel, onda bir sakınca görmüyorum. Nitekim kendisinden yazdım, hadis yazdım diyor. i̇bn İbn ve İbn-i Şahin Sikat'ta zikrediyorlar. Aynı şekilde Es-Saci'de Es-Saci ve e, İbn-i Kani Sika diyorlar. Nesai, Leysebil Kavi demiş. İbn-i Adi, onun bazı tek kaldığı, yani garip, garip rivayetleri var, ifrat, yani fert rivayetleri var. Ve hasene yakın yani e, muhtemilletun, mutekaribetun şeklinde bir tabir kullanıyor. Yani hasene yakın zayıf rivayetleri var diyor. Netice olarak salim bir nu kendisiyle hüccet getirilecek bir mertebededir. Yani geçen tefsikten dolayı Allah'ın iyi bilendir. Hakkındaki cer cerh olarak söylenenler de ee, bu ki zedeleyici şekilde değil, sadece e, garip rivayetlerinin olması, yani tek kaldığı rivayetlerin olması sebebiyle. Muğni'de Zeheb-i Salihul Hadis demiş. Başka ee, da bir hüküm vermemiş. İbn-i İbn-i burada Leyse bir şey dediğini aktarıyor zeheb Fakat bu e, i̇bn kendi tarihinde leyse bi hadisihi be's tabiri var. Yani rivayetinde sakınca yok. Tefsik ifadesi var yani İbn-i kendi eserinde. Ee, diğeri Dar-ı sözü. dar sözünde kendi kitabında yani zayıflara dair rivayet, e, ra, zayıf ravilere dair kitabında bunun hakkında bir sözü yok. Ama Sünen'in de leyse bil kavi demiş. Kuvvetli değil demiş. Yani hadisi hasen derecesinde olan bir ravi. 123. Sad bin Said el-Ensari. Eku Yahya. Yahya'nın kardeşi. Yani Yahya bin Said el-Ensari'nin kardeşi Sad bin Said. Müslim ve Sünen sahipleri rivayet etmişler. Seher diyor ki, Sıka görülmüştür. Ahmet onu zayıf saydı. Nesai Nesai kuvvetli değil dedi. Dare Kutni'ye onda sakınca yok dedi. Amre radıyallahu anh'a'dan namaz hakkındaki bir rivayetine karşı çıktı diyor. Yani Dare Kutni, onu Münker görmüş. Bu kadar aktarıyor. Aleyküm Evet, Saab bin Said bin Kays el-Ensari, el-Medeni, Tabi'i. 141 senesinde vefat etmiş. Müslim siyam babında Şeval e, Şeval'den 6 gün oruç tutmak hakkındaki hadisi ondan rivayet etmiş. E, ve o rivayetin bütün tarikleri bu ravide dönüp dolaşıyor. Yani medarı bu. Kim Ramazan ayından sonra hani 6 gün Şeval'den de oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibidir. Onun Aleykümselam ta. Bütün rivayet yollarının odaklandığı ravi bu. Sa'd bin Said el Ensari. kendisinden kardeşi Yahya bin Sait ve Şube rivayet etmişler. Yine iki Süfyan es Sevri ve İbnü Yeyn'e rivayet etmişler. Enes bin Malik'ten Saib bin Yazık'tan rivayette bulunmuştur. Kendisinden Abdullah az-Zeb ve Abdullah bin Numeir rivayette bulunmuşlar. İbn-i Sa'd, El-İcli, i̇bn Ammar, bunlar sıka diyorlar burada hakkında. İbn-i Ban Es-Sika'da zikrediyor. i̇bn Adi diyor ki, salih hadisleri vardır istikamete yakın. Ben onun hadislerinde, rivayetlerinde bir sakınca görmedim diyor. Yani gördüğüm rivayetli hadislerde bir sıkıntı görmedim diyor İbn-i Ve daha önce işte söylediğimiz Zeheb'in aktardığı sözler var onun hakkında. i̇bn ee, İbn ezberi hakkında bir eleştiride bulunur. Aynı şekilde İbn-i ve Ebu Hatim de Hıfzı'nı eleştirmişler. Tirmizi diyor ki hıfsı bakımından onun hakkında konuştular, eleştirdiler. i̇bn İbn hata ederdi diyor. Fakat hatası fahiş olmamıştır diyor. Yani çirkin bir hatası olmadı. Bu yüzden e, Seleknahu meslekil adul diyor. Bu yüzden yani onu tadil edenlerin yolunu tuttok diyor eskat kitabında. Yani bu hafzasında bir pürüz olduğuna bir işaret. Yani hafzasına bir e, sıkalığını etkilemeyen, sıkalıktan düşürmeyen bir pürüz var. Yani Saduk denilebilir böyle bir raviye. Bu yüzden netice olarak İbn Hacer dediği gibi İbn Acer Saduk seyyul hıfs diyor. Ezberi kötü, saduk bir râvi diyor. Evet. İmamlardan bir topluluk onu sıka saymışlardır. Onun hakkında sadece yani İbn Acer hıfsı biraz aslında ağır kullanmış. Fi Hıfsıhi şey yani hafızasında bazı pürüzler olan, çünkü çirkin bir hata ortaya çıkmamış, e, saduk bir ravi, yani hazdiisi Hasan olan bir ravi. Zehebi şeyde e, hükümde bulunmamış, yani bu ravi hakkında net bir hükümde bulunmamış. Sadece vusik diyor, yani sıka görülmüştür diye aktarıyor, kendi hükmünü zikretmiyor. 124 Saad bin Abdulhamid bin Cafer. Kırmızı. Nesai ve İmam Ca'ce Aleykümselam. Rivayet etmişler zeyb diyor ki Fulay'den ve başkalarından rivayette bulundu. Usik yani sıka görüldü. İbn İbn dedi ki onunla hüccet gelmez. Bu kadar aktarmış. Aleykümselam. Bazı müsharlarda, mesela i̇bn İbba'nın El Mecruhi'nin de bu Sa'd yerine Said diye geçmiş. Bu hatadır. Doğrusu Sa'd. Sa'd bin Abdülhamid bin Cafer'dir. El Ensari'dir. Künyesi Ebu Muaz, Medine'li, Bağdat'a yerleşmiştir. Ve 219 senesinde vefat etmiştir. Huleyh bin Süleyman'dan, Malik'ten, İmam Malik'ten, ee, nitekim İmam Malik'den muvatta'yı işitmiş. muvattan ravilerindendir. Ee, Ali bin Ziyad'dan ve El-Yemami'den ve başkalarından rivayet etmiş. Kendisinden de İbrahim bin Said el-Cevheri, Abbas et-Devri, İbrahim el-Harbi ve başkaları rivayette bulunmuşlar. İbni Ma'in ve Salih Cezer'e La sebih diyorlar. Sakınca yok diyorlar. İbn-i Hayseme diyor ki Ahmet ve İbn-i Mayne ve babama yani babası Ebu Hayseme'ye e, bunun hakkında sordum diyor. Dediler ki o burada Ensar'ın mahallesindeydi diyor. E, İmam mali'in kitaplarını işitip arz ettiğini iddia ediyordu yani İmam Malik gerek muhatası gerek diğer Risale'lerini bunları işitmiş ve arz etmiş İmam Malik e. böyle iddia ediyor diyor. Ahmet dedi ki insanlar bundan dolayı ona karşı çıktılar yani bunu kabul etmediler diyor. Böyle bir nakilde bulunmuş Ebu Hayseme İbni Beyseme İbni İbban dedi ki meşhur kimselerden münker rivayetlerde bulunanlardan idi ve hatası çirkin hatası ortaya çıkanlardan da diyor ee, çokça yanıldı hatta senet tenkip hüsnü tenkip şey. yani neticede onunla hüccet getirilmemeyi hak etti diyor Mecru'in kitabında Yakup bin Şeybe de Sika demiş evet Hacer, Saduk hataları vardır diyor balatları vardır. Fakat saduh bir ravidir diyor i̇bn Hacer takripte. Bu zikredilenler dışında bir cerh veya tadil ibaresi başka bir yerde e, bulunamamış. Zahir olan, yani bu ibarelerden anlaşılan bu raviyle hüccet getirilebilir. Eğer i̇bn Hacer'in söylediği, bahsettiği çokça hata yaptığı rivayetlerden değilse i̇bn İbnin zikrettiklerinde ise şüphe vardır. Zehebi el-Kaşü'te Sika diyor. Murni'de Saduk diyor. Ve tefsik ile amel edileceğine işaret ediyor. Yani e, kütübist deravilerinin üzerinde müstakil olarak kütübist deravilerini inceleyen iki uzman Zehebi ve i̇bn Acir. İkisi de burada görüş birliğiyle yani Saduk mertebesinde birleşiyorlar. Zehbi bir yerde Sıka ama Saduk da diyor. Yani bu ravi Sadoktur, Hadise Hasen'dir. Evet. Yine önemli bir ravi daha. 125. Said bin İyas el-Ceriri. Kütübisten tümü onunla hüccet getirmiştir. Sıka Tegayyere Galilen Galilen Zehebi böyle söylüyor. Sık, sıkadır ama son zamanlarında hafızası az bir miktar değişti. El-Kattan onu zayıf saydı. Yani Yahya bin Said El-Kattan. Ne say dedi ki ihtilatından sonra içtilenler bir şey değildir. Darek Kutni de buna benzer bir şeye işaret etmiştir. Yani ömrün son zamanlarında ile ilgili bir şeyler var. Bunu tekbir sapmasında görebilirsiniz Said Bin El Cerir hakkında değerlendirmeyi. Yani e, biraz anlaklayacağız zaten de çok çirkin bir şey çıkmamıştır bunun iktisatından sonra da iktisatından önce rivayet edenlerin rivayetinin sahih oluşunda şüphe yok Bukhari ve Müslim'in icra ettiği kimseler. Evet Zehbi'nin aktardıkları bu kadardı. Said bin İyas el Cerriri, e, Ebu Mesud el Basri. 144 senesinde vefat etmiştir. Ebu Tufeyl'den ve Ebu Osman el-Nehdi'den rivayette bulunmuştur. Kendisinden İbne Uleyye, Yezid bin Harun ve başkaları rivayet etmişlerdir. Yani onun hakkında cerhür ve tadil olarak söylenenler tamamı zikrettiğimiz minval üzere. Hepsi de sika olduğunu söylüyor. Fakat ölümünden... Üç sene önce hıfzı değişmiş. Özberinde zayıflamamış. olmuş. Sikavuluşunda ittifak edilmiş bir ravidir bu. Ölümünden az bir süre önce, üç sene gibi veya iki sene ihtilaf var. iki sene mi, üç sene mi diye. iki veya üç sene önce hıfzı bozulmuş, değişmiş. Ee, i̇htilattan önce rivayetleri İttifakla hüccettir. Mugni'de diyor ki, Zehebi meşhur, sika, az bir miktar hafızası değişikle uğradı. El-Kattan onu zayıf saydı. Divanda da diyor ki, Saduk, tegayyere, yani değişti hafızası, El-Kattan bu yüzden onu zayıf saydı. Yani hafızasının değişikliğe uğraması sebebiyle zayıf saydı. Mizanda da diyor ki, Sika alimlerden biridir. Az bir miktar değişikliğe uğramıştır. Bu yüzden Yahya El-Kattan onu zayıf saydı. Cemaat ise onu sika saydı. Yani burada dikkat edin bu ifadeye. El-Kattan müteşedditlerden hafızasının değişmesinden sonra da zayıf sayan tek olan. Ve tefsik ile amel edileceğine işaret etti. Yani bu ravi sıkadır. Bunlar şüphe yok. İttifakla sıkadır. Ama hıfsının bozulmasından sonraki rivayetleri, yani bazı inceleyip sıkı dokuyanlar der ki, bunun İslam'da Saib Bin İyas var, dolayısıyla bundan rivayet eden kim buna bakmak lazım diye zorlama yapanlar olabilir. Bu durumda da e, yani haklılık payları olabilir bu şekilde itirazı denir. Bundan şey yapanlar belli, iktilatından önce işitenler belli. Bununla beraber ihtilatından sonra da münker bir rivayeti görülmemiş. Yani ters bir rivayetiyle ile karşılaşılmamış. Bir başka önemli Said 126, Said Bin Büşeyr, Katade'nin arkadaşı. Said Bin Büşeyr, dört sünnen sahipleri rivayet etmişlerdir. Said bin Buşehir hakkında Zehebi diyor ki Saduk'tur. Yani nasıl Saduk diyor? Şiddetli zayıf aslında o da. Zehbi Saduk demiş. Şube ve başkaları Sika buldular. Bukhari dedi ki Hıfsı bakımından onu eleştiriyorlardı. Ne Said'e zayıf demiş. Zehbi bu kadar aktarıyor. Said bin Buşehir El Basri El Hafiz Dumeşka yerleşmiştir. Ebu Abdurrahman veya Ebu Mesleme eş-Şami künyesi ve nispesi 168 yılında vefat etmiştir. Katade'den ve Zühriden rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Ebu Müshir, Ebul Cemahir, Yahya el-Buhazi rivayette bulunmuşlardır. İbn Mehdi onu metruk görürdü, terk etti. Ahmet bin Amr zayıf saydı. Aynı şekilde İbn Mayn, İbnü'l-Medini, Nesai Zayıf saydılar. İbn-i Sad kaderi idi dedi. Hafız i̇bn Adi hadislerinin geneli istikamet üzeridir, düzgündür diyor. Duhaim ve Şube sika dediler. Şube dedi ki doğru dilli birisiydi. Yani doğru konuşan, doğru sözlü birisiydi. Saduk-ül Lisan diyor. Doğru sözlü birisiydi. İbn-i İbban de zikretti ve hıfzı bakımından onu cerhetti. Ee, ve tabi olunamayacak, yani kimsenin ona mutabakat etmediği muhalif rivayetleri olduğunu belirtti. Netice olarak, yani gördüğü gibi burası zayıftır. Yani tefsikini gösteren bir şey yok. Sadece Zehebi herhalde burada e, şubenin tefsikini naklediyor ki, şube sika demiyor açıkça, sadece doğru sözlü biriydi diyor. Sadece diyor. Ve sadık olduğuna hükmediyor Zehebi. Ama bu şehir, Said İbn-i neredeyse zayıf oluşunda ittifak olan bir Rabi. Yani hıfzının zayıf oluşunda ittifak olan bir Rabi. En netice bu. Zayıf. Şiddetli zayıf Başta Ben şiddetli biliyorum de burada gönülen şiddetli değil. Yani kendisi e, adalet hakkında şey var sadece işte İbn Sa'd'ın kaderi demesi var. E, hıfsı bakımından eleştiriliyor. Ben şiddetle biliyordum Her, herhalde şeyle yani tek başına kaldı bazı rivayetler var o yüzden. Hocam Ahmed el-Nesebi'nin İbnü'l-Beyni İbnü'l-Medîn'in hepsini şey sebebi gerçeği mı? Evet. 127 Said bin Cemhan Sefinen'in arkadaşı Said bin Cemhan. Ne, e, sünen sahipleri işaret etmiş Zehbi. İbn Maynes'i kabuldu. Ebu Hatim de ondan hüccet getirilmez dedi. Zehbi bu kadar aktarmış. Said bin Cemhan el-Eslemi Ebu Hafs el-Basri 136 senesinde vefat etmiş. Hilafet 30 senedir hadisinin ravisidir. Bunu Tirmizi Hasen saymıştır bu hadisi. Ee, Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın azatlısı Sefine'den onun arkadaşıymış zaten. Ondan rivayet etmiş. Ubeydullah bin Ebi Efva radıyallahu anh'da yine rivayet etmiş. Kendisinden de El-Ameş Hammad bin Seleme ve Haşreç bin Nebate veya Nubate Rivayet etmişler. i̇bn Ma'in Mayn Sika diyor. Ee, Zeheb'in aktardığı gibi. Aynı şekilde Ahmet, Ebu Davud, İbn Hibban, Yakub El Fesevi, El Marife'de ee, Sika diyorlar. Nesai leyse bihi bes diyor. Onda sıkınca yok diyor. Ee, Ahmet bin Hanbel e, öfkelenmiş. Ne üzerine ona denilmiş ki Yahya bin Said bundan razı değildi. Denilmiş. Bunun üzerine Ahmet bin Ambel öfkelenmiş. Ee, ve şöyle demiş, İbn-i başkası bunu söylemedi. Yani onu İbn-i başka kimse eleştirmedi. Yani Yahya bin Said neden razı olmuyor diye öfkelenmiş Ahmet bin Ambel. Bukhari tarih-i Hilafet hakkındaki hadisini zikretmiş ve şöyle demiş, buna tabi olunmamıştır. Yani bura, bu rivayette tek kaldı. Bu ravi Said Bin Cemhan demiş. İbnacer diyor ki, Bukhari fi hadisihi acayip dedi. Yani onun rivayetinde bazı gariplikler var demiş Bukhari. Evet. Tarihül Kebir'de veya Tarihül Sagir'de yine Bukhari'nin Dua Faiz Sagir kitabında bu ibare bulunamamış. i̇bn Hacer aktarmış ama bulunamamış. Estaci diyor ki, hadisine tabi olunmaz. Ebu Hatim şeyhtir. E, hadisi yazılır fakat ücret getirilmez demiş. Yani buradan ortaya çıkan şu ki, bu Rabisi Kadir ancak e, onun hakkında müfesser olmayan, çok tatmin etmeyen ve gelen bir cerh var. Ee, tek kaldığı rivayetlerin miktarı ortaya çıkmamıştır. Yani hangi rivayetlerde tek kalmış? Bunların miktarı nedir? Bunlara tabi olunmuş mu? Yani mutabat var mıdır? Yok mudur? Bu detaylı araştırma isteyen bir şey. Henüz böyle bir tespit yok. Ee, onu Sika görenlerin çokluğuna rağmen Bunlar imamlardır, önemli imamlardır, sika diyenler. Cerh edenler de, yani ciddi cerh lafızları değil, işte tek kaldığı fert rivayetlerinden dolayı eleştirilmiş yani ciddi bir cerh yok onun hakkında. Müfesser olmayan cerh var ve müteşedditlerden bunlar da. Bu sebeple, yani Said Bin Cemhan'ın sikalığını etkileyen bir durum söz konusu değil. Evet, Son bir avida işleyelim. Said bin Hassan, 128. Said bin Hassan, Müslim ve Nesai. Çok kısa bir şekilde Zehebi diyor ki Mücahit'den rivayet etti. Ebu Davud bir seferinde onu sıka gördü, bir seferinde de onun hakkında duraklarda tevakf etti diyor. Görülüyor ki burada e, ciddi bir cerh de yok. Zehebi tarafından bir tefsik de yok. Bu kadar demiş, geçmiş. Müslimin hutret getirdiğini de işaret ediyor bu arada. Evet, Said bin Hasan el Mahzumi el Mekki. Mücahit bin Cebir'den, Abdulhamid bin Cübeyr bin Şebihi'den, Urve bin İyaz'dan ve başkalarından rivayet etmiştir. Kendisinden de iki Süfyan, İbnül Mübarek, Ebu Ahmed ez-Zübeyri rivayet etmişler. İbn Ma'in onu sıka görmüştür. Ebu Davud, Nesai, İcli İbn Saad bunların hepsi sikat diyorlar. İbn İbn Esikatta zikrediyor. El Kemal sahibi yani Tesbihül Kemal sahibi karıştırmış. Said bin Hasan ile yani bu isimde başka bir Said bin Hasan'la karıştırmış. Tesbihül Kemal sahibi böyle bir karışıklık olduğu işaret edilmiş. Ebu Davud'a e, onun hakkında soruldu zaman, sahip bin Hassan hakkında soruldu zaman bir sevinde razı olmamış. Yani hoşnut olmamış onun rivayetinden. E, bu yüzden tehsipte böyle zikrediyor. Yani Ebu Davud bir sene razı olmadı diye aktarıyor ya Zeheb'i. O tehsibü Kemal sahibi Cemalettin el bir yanılgısı. Yani başka bir sahip bin Hassan'la karıştırılmış. Yoksa Ebu Davud bunu sika görüyor. Zeheb'i tefsik ilam edeceğine işaret ediyor. Netice bu ravisi kadır. Tereddüt yok bu konuda. Evet. Allah izin verse 129 Said bin Zeyd. Hammad bin Zeyd'in kardeşi Said bin Zeyd. Bir sonraki verse kalsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bevamdik ve eşvedenle ilahe illan tevatteke ve estağfurullah ve yutubu